Dünya hayatının gerçeği Lübnan'ın en zengin adamı Eymen Bistani Beyrut'u en iyi noktadan gören Hakim bir tepede Kendisine görkemli bir mezar yaptı Oraya gömülmeyi vasiyet etti İlahi kader Farklı surette tecelli etti Özel uçağı denize düştü Milyonlara mal olan aramalar sonunda uçağı bulundu ama cesedine ulaşılamadı. Evet, Diğeri mi? Lord Teslut, İngiltere'nin en zengin adamlarındandı. Zaman zaman devlete bile borç veriyordu. Malikanesinde oldukça büyük ve korunaklı bir odayı servet kasası olarak kullanıyordu. Bir gün hazinesine girdi ve yanlışlıkla kapıyı üstüne kapattı. Oda çok özel inşa edildiği için ne kadar bağırıp çağırdıysa, yardım istediyse de sesini kimseye duyuramadı. Zaman zaman eve gelmediği için Evdekiler arama ihtiyacı hissetmedi. Günler sonra cesedi bulunan Lord bir şekilde parmağını kesmiş ve kanıyla şu cümleyi yazmıştı. Dünyanın en zengin insanı açlıktan ve susuzluktan ölüyor düşündüren ibretli iki kare